Isıpı Bitcoin'in ilk bölümü olan Parayı Anlamak 1'e hoş geldiniz. Ben Onur. Umarım güzel ve keyifli bir gün geçiriyorsunuzdur. Geçirmiyorsanız da üzülmeyin bu podcast dinlerken keyfiniz yerine gelecektir. Sonuç olarak para hakkında konuşacağız. Para hakkında konuşmaktan daha keyif verici ne olabilir? Paraya sahip olmak dışında tabi. Malum paraya sahip olmak hele ki fazla fazla paraya sahip olmak hepimizin dileği. Ancak parayla ilgili bence ilginç bir durum söz konusu. Hayatımızın her bir anını paraya göre tasarlıyor olsak dahi, insanlarla konuştuğunuz zaman fark ediyorsunuz ki insanlar paranın kendisi hakkında çok da fazla düşünmemişler. Oysa insan sahip olmasını dilediği şeyi iyi bir şekilde anlamalı diye düşünüyorum ben. Bu sebeple ilk bölümü parayı ayırdım. Tabii bu sebebin dışında ilk bölümü paraya ayırmamın önemli başka bir nedeni daha var. O da Bitcoin'i anlayabilmek. Bitcoin'in ortaya çıkış sebebini ve önemini kavrayabilmeniz için öncelikle paranın tarihini iyi bir şekilde bilmeniz gerekli. Aksi takdirde siz de piyasadaki birçok kişi gibi Bitcoin'e yalnızca kolay yoldan para kazanma aracı olarak bakarsınız ve belli bir süreden sonra istekleriniz gerçekleşmeyince sağda solda bu Bitcoin var ya bu Bitcoin, balon bu balon gibi söylemlerde bulunabilirsiniz. Aman böyle kişilerden olmayın. Paranın tarihini öğrenirseniz ve Bitcoin'i iyi bir şekilde anlarsanız bitcoin'in balon mu yoksa o balonu patlatacak olan bir iğne mi olduğunu sorgulamaya başlarsınız. Anlayacağınız bu bölümü bitcoin hakkında konuşacağım sonraki bölümler için bir temel oluşturması adına yapıyorum. Yani bunlar da ısınma turlarımız. O zaman parayı anlamak için ilk soruyu sorarak fitili ateşleyelim. Takas varken neden parayı kullanmayı tercih ediyoruz? Sonuç olarak insanlar bir zamanlar Trump ekonomiste denilen takas ile alışverişlerini gerçekleştiriyordu. Ancak bugün bir AVM'ye gidip kıyafet almak istediğinizde kasiyere para yerine horoz vermeye kalksanız sonucun ne olabileceğini az çok tahmin edebilirsiniz. Bu sebeple parayı anlamak adına çıktığımız bu yolculukta başlangıç sorumuz şu olmalı. Takas sisteminde yani malları birbirleriyle değiştokuş ettiğimiz sistemde ne gibi eksiklikler vardı da paraya ihtiyaç duyduk? Bu sorunun cevabını basit iki takas senaryosu oluşturarak anlayabiliriz. Öncelikle ilk senaryomuzu düşünelim. Bu senaryoda takas işlemimiz başarılı bir şekilde gerçekleşmiş olsun. Yani elimizdeki malları başarılı bir şekilde değiştokuş etmiş olalım. Örneğin elimizde 10 tane armut olsun ve 5 tane armutumuzu karşı tarafa verip 10 tane kiraz almak isteyelim. Veli 20 tane kiraza sahip olsun ve 5 tane armut karşılığı 10 tane kirazını vermeye razı olsun. Bu senaryoda herhangi bir sorunla karşılaşmadan takasımızı yaptık. Çünkü hem bizim hem Veli'nin ihtiyaçları birbiriyle uyumluydu. Peki öyleyse takas sisteminin sorunu neydi? Takas sisteminin sorunu verimsiz olmasıydı. Bu verimsizliğin sebebi ise insanların ihtiyaçlarının birbirleriyle örtüşmemesi. Bu verimsizliği ikinci takas senaryomuz ile anlayabiliriz. 10 tane armuta sahibiz ve 5 tane armut karşılığı 10 tane kiraz almak istiyoruz. Durum önceki senaryoyla aynı. Veli 20 tane kiraza sahip böylece biz Veli'ye gidiyoruz ve 5 tane armut karşılığı 10 tane kiraz almak istediğimizi söylüyoruz. Ancak ilk problem karşımıza çıkıyor. Veli'nin ihtiyacı armut değil. Veli kirazlarını kivi ile takas etmek istiyor. Oysa bizde yalnızca armut var. Biz de Ali'ye gidiyoruz ve Ali'ye soruyoruz armuta ihtiyacın var mı diye. Ali evet armuta ihtiyacım var diyor. Ancak takası gerçekleştirecekken bir sorun ortaya çıkıyor. Ali armut karşılığı yalnızca portakal verebileceğini söylüyor. Armut'a ihtiyacı olmasına rağmen Ali'nin elinde hiç kiraz kalmamış. Evet, gördüğünüz gibi basit bir alışveriş için bile ne kadar çok olasılık ihtimali var ve istediklerimizi almak gittikçe zorlaşıyor. Aynı zamanda bu malları yanımızda yük olarak taşımakta cabası. Paraya ihtiyaç duymamızda takas sisteminin bu verimsizliğinin ciddi bir payı var. Takas sisteminde insanların neye ihtiyacı olduğunu ve neye sahip olduğunu bilmeniz gerekiyor ki takasınızı sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilin. Ancak büyük bir ekonomide bunun ne kadar zor olabileceğini tahmin edebiliyorsunuzdur. Bu sebeple insanlar ortak değer verebilecekleri varlıklar aramaya başladılar. Böylece kimin neye ihtiyacı var ve neye sahip gibi sorunlarla uğraşmak zorunda kalmayacaklardı. İnsanlar bu ortak değerler sayesinde takasın verimsizliği sorununu çözmek istediler. Bu sebeple geçmişe baktığınız zaman bu ortak değerin farklı farklı formlarda karşımıza çıktığına şahit olabiliyoruz. Deniz kabuğu, tuz, cam bu ortak değerlere verilebilecek ilginç örneklerden bazıları. İnsanların tuzu bir zamanlar para olarak kullanması gerçekten ilgi çekici. Bu sebeple parayı en basit haliyle tanımlamak isteseydim, sizlere klasik bir liberal olan Frederick Bastiat'ın Ekonomi Görülen ve Görülmeyen isimli kitabındaki 63. sayfada bulunan şu sözlerini okurdum. Para sadece farklı taraflar arasında anlaşmayı kolaylaştırmak için bir araçtır. Bizim bugünkü şekliyle kullandığımız kağıt paralar ilk olarak Çin'de ortaya çıktılar ve Marka Polo sayesinde Avrupa'ya kadar ulaştılar. Yani buradan da anlayacağınız gibi para tarih boyunca birçok şekle büründü. Başta tuz gibi mallar bile para olabiliyorken zaman içerisinde metaller, daha sonra altın ve gümüş gibi değerli metaller, daha sonra ise değerli metallere bağlı kağıt paralar... Ve günümüzde ise yalnızca bir kağıt parçası olan ve devletler tarafından hiçbir karşılığı olmadan basılan fiyat paralar para olarak kullanıldılar. Yani para direkt bugünkü şekliyle insan hayatında var olmadı. Para da tıpkı insanlar gibi bir evrim sürecinden geçti. Paranın bu evrim süreci boyunca insanlar hard money yani zor para ve easy money yani kolay para gibi kavramlarla tanıştılar. Altın ve bitcoin gibi varlıklar zor paraları örnekken, kolay paraları örnek olarak merkez bankalarının bastığı fiyat paraları gösterebiliriz. Zor ve kolay para kavramlarına giriş yapmadan önce paranın sahip olması gereken fonksiyonlarına bir bakalım. Paranın gerçekleştirmesi gereken 3 fonksiyonu vardır. Store of value paranın değer saklama fonksiyonu olması, unit of account paranın bir hesap birimi olması, Medium of exchange paranın bir değişim aracı olması. Örneğin biz herhangi bir malı, mesela elmayı para olarak kullanabiliriz. Ancak şöyle bir düşünürsek elma bir senenin sonunda kolayca çürür. Böylece birikim yapmak istediğimiz zaman birikimlerimiz yok olma riskiyle karşı karşıya kalır. Mesela bu durum paranın store of value fonksiyonu ile alakalıdır. Yani elma değerini uzun süreler boyunca saklayamaz. Oysa para Store Value fonksiyonuna sahip olmalıdır ki paramız değerini yıllar içerisinde koruyabilsin. Böylece birikimlerimiz boşa gitmesin, anlayacağınız paramız pul olmasın. Ya da elmayla ödeme yaptığınızı düşünün, bunun ne kadar zor olabileceğini tahmin edebiliyorsunuzdur. Alışveriş yapabilmek adına elimizde sürekli 2 kilo elmayla gezmek garip bir duygu olurdu. Örneğin bu paranın Medium of Exchange fonksiyonuyla alakalı bir durum. Yani para kolayca değiş tokuş edilebilmelidir. Paramız malları ve hizmetleri almamızı sağlarken iyi bir aracı olmalıdır. Örneğin kağıt paralar kolayca değiş tokuş edilebilirler ve tabii taşınmaları da gayet kolaydır. Paranın tüm fonksiyonlarına bakarsak altının neden yıllarca para olarak kullanıldığını rahatça anlayabiliriz. Altın yıllarca bile dursa paslanmaz, böylece paranın star of value fonksiyonunu iyi bir şekilde yerine getirebilir. Yani değerini yıllarca saklayabilir. Aynı zamanda kolayca eritilebilir ve şekil verilebilir. Böylece paranın medium of exchange fonksiyonu içinde uygundur. Ayrıca altının kolayca değeri ölçülebilir. Böylece unit of account fonksiyonuna da sahiptir. En önemlisi ve altını diğer paralardan ayıran en önemli nokta ise altının doğada ne çok ne de az bulunmasıdır. Paranın fonksiyonlarını anladığımıza göre artık zor ve kolay para kavramlarına dönebiliriz. Altın için her zaman güvenilir bir liman derler. Bizim insanımız için de yastık altı altının yeri ayrıdır. Ancak altından neden güvenilir liman olarak bahsederler? Bir de zor ve kolay para kavramını anlayabilmek adına buna zıt bir soru soralım. Venezuela'da insanlar peçete alabilmek için bile neden bir çanta dolusu paraya ihtiyaç duyuyorlar. Ben burada Venezuela örneğini seçtim ancak bu örneği başka ülkeler içinde kullanabiliriz. Örneğin Zimbabve gibi ya da günümüzden değil daha eski zamanlardan bir örnek duymak istiyorsanız size Weimar Cumhuriyeti döneminde Almanya'yı gösterebilirim. Bu sebeple isterseniz önce zor parayı anlamaya çalışalım. Çünkü kimse peçete alabilmek için bile elinde bir çanta dolusu parayla gezmek istemez. Zor para kavramı paranın arz mekanizmasıyla ilgili bir kavram. Paranın arzı yani paranın üretim süreci paranın değeri açısından çok önemli. Çünkü eğer ki paranın arzı yani üretimi kıtsa ve daha önceden bahsettiğim gibi paranın sahip olması gereken fonksiyonları da taşıyorsa zor para olabilir. Zor paranın en güzel örneğini altında görebiliriz. Yıllar geçse bile değerini kaybetmeyen altının üretimi yani arzı kıttır. Günümüz merkez bankalarının bastığı fiyat paraların aksine altını kafanıza göre daha fazla bir şekilde üretemezsiniz. Altının arzı ortalama yıllık %2 civarındadır. Bu da altını değerli kılar. Çünkü herhangi bir otorite dilediği kadar altın üretemez. Fiyat paralar ise devletlerin, merkez bankalarının para politikası çerçevesinde istenildiği kadar basılabilir ve üretmek neredeyse maliyetsizdir. Fiyat paralardan söz açılmışken dilerseniz bir de kolay paralara bakalım. Kolay paralar arzın bol olduğu hatta sınırsız olduğu paralar için kullandığımız bir tabir. Devletlerin merkez bankalarının bastığı kağıt paralar kolay paralara bir örnek olabilir. Yani aslında bu durumu anlayabilmek için şu şekilde düşünebiliriz. Herhangi bir maldan piyasada bol bir şekilde bulunmuyorsa o malın değeri yükselir. Tıpkı altın ve bitcoin gibi. Tabii bitcoin'in az mekanizması altından çok daha farklı. Bu farktan bitcoin ile alakalı bölümde özellikle bahsedeceğim. Herhangi bir maldan piyasada bol bir şekilde bulunuyorsa o malın değeri tahmin edebileceğiniz üzere düşer. Sınırsız basılabilen ve bir karşılığı olmayan paraları düşündüğümüz zaman anlayabileceğiniz üzere bu paraların her zaman değerini kaybetme riskleri vardır. Bu sebeple neden bir zamanlar kağıt paralar altın karşılığı basılıyordu bunu rahat bir şekilde anlayabiliriz. Böylece kağıt paraların taşıdığı gerçek bir değer oluyordu. Yani yalnızca bir kağıt parçasından ibaret olmuyorlardı. Kağıt paraların altın karşılığı basıldığı sisteme verebileceğimiz en güzel örnek Amerika'nın Bretton Woods sistemidir. Bu sistemde devlet bastığı kağıt paraları altın karşılığında basardı. Örneğin bir ons altının karşılığı 35 dolar gibi. Böylece istediğinizde kağıt paranızı verip o kağıt paranın değerindeki altınınızı alabilirdiniz. Ancak bu sistem 1971 yılında kaldırıldı. Bugün biz hiçbir karşılığı olmayan fiyat paraları kullanıyoruz. Fiyat paralara aynı zamanda itibari paralar da deniyor. Fiyat paraların para olarak kabul edilmesinin tek sebebi bir otoritenin yani devletlerin bu kağıt parçasına para anlamını yüklemesi. İnsanların ise fiyat paraları para olarak kabul etmesindeki bence en büyük etken, Devletlerin vergileri bastıkları fiyat paralarıyla kabul ediyor olması ve tabii ki serbest bankacılığın olmaması. Haliyle devletlerin vereceği ekonomik kararlar, özellikle para politikaları hakkında verdikleri kararlar hayatımızda çok önemli bir rol oynuyor. Venezuela örneğine dönecek olursak Venezuela Bolivarı o kadar çok değersizleşti ki para artık fonksiyonlarını yitirmişti. Bunun sebebi ise hiperenflasyondu. Enflasyonu kısaca fiyatların toptan yükselişi ve paranın değersizleşmesi olarak tanımlıyoruz. Ekonomide bazı dönemler oluyor ki enflasyon inanılmaz noktalara ulaşabiliyor. Paramız fonksiyonlarını ve değerini tamamıyla kaybedebiliyor. Enflasyon malların ve hizmetlerin fiyatlarının yükselmesi iken enflasyonun aşırı bir hızla yükselmesini ise hiperenflasyon olarak tanımlıyoruz. Dünya tarihinde 58 kez hiperenflasyon yaşadık. Bu konuda rekoru 1946 yılında aylık 41 katrilyon civarı enflasyon ile Macaristan elinde tutuyor. Yani ekonomide öyle dönemler olabiliyor ki insanlar çocuklarına paralarını üst üste koyup kule yapmalarına yani paralarla sanki bir oyuncakmış gibi oynamalarına dahi izin verebiliyor. Örneğin Almanya'da 1923 yılında bu olay gerçekleşmişti. Bunun görsellerini internette rahatlıkla bulabilirsiniz. Kısaca hangi paraya güvendiğinize dikkat edin ve para üzerine düşünmeye daha fazla zaman ayırın. Bir sonraki The Speak of Bitcoin bölümünde görüşmek üzere, hoşçakalın.